121, numaralı konu, Resulullah'ın Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndermesi, evet, Ensar, Peygamberin sözünü dinlediklerinde ve inandıklarında, nefisleri Resulullah'ın davetine inandığında Peygamberi tasdik ettiler ve ona iman ettiler, böylece de hayırlara sahip oldular, Hazreti Peygamber'e gelecek yılın haç mevsiminde bir araya gelme sözü verdiler ve kavimlerine döndüler, Medine'den Hazreti Peygamber'e şu haber geldi, tarafından bir kişi bize gönder ki halkı Allah'ın kitabına davet etsin. Böyle olursa halkın tabi olması daha kolaylaşır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Abduddar kabilesinden Musab bin Umeyr'i kendilerine gönderdi. Bu zat Medine'ye vardığında Beni Anem kabilesinin ileri gelenlerinden Esad bin Zürare'ye misafir oldu. Medinelilere hadis nakleder. Kur'an okuturdu. Musab, Said bin Muaz'ın yanında duruyor. Allah'a davet ediyordu. Allah onun eliyle insanları hidayete erdiriyordu. Ensar'ın hiçbir hanesi kalmadı ki o hanenin içinde birkaç kişi Müslüman olmasın, Ensar'ın eşrafı da Müslüman oldu, Amr bin Cemuh Müslüman oldu ve putları kırdı, sonra Musab bin Umeyr, Hazreti Peygamber'e dönüp geldi ve ona El Mukri okutucu, kıraat ilminin alimi deniliyordu.